İKLİM İÇİN Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları gümresel. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şriftung Mercator girişiminin katkıları. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve iklim için programı başladı. Paris'in güncesini tutmaya devam ediyoruz. Bu sabah Ömer Madar ile başlamıştık durumun ne olduğunu anlatması için bize Paris'te düzenlenen iklim zirvesi ile alakalı. Şimdi mikrofonlarda telefonun diğer ucunda özür dilerim. Özgecan Kara var. Bizden hemen sonra ekonomi ekoloji programında Selma Cerit Mazlum'a bağlanacaklar. O da Paris'te. Ondan sonra da Yeşil Dalga programında Cem İskenderle konuşacağız. Açık Radyo'da bunları, bu din, bu, e, bu isimleri dinleyebilme şansınız olacak. Hepsi Paris'teler. Dün de Ümit Şener'e bağlanmıştık. Bildiğiniz Paris'ten yayın yapmaya devam ediyor Açık Radyo. Ama şimdi e, Özgecan Kara, program ortağım Paris'ten e, telefonda. Günaydın Özgecan. Günaydın. E, bu arada e, Açık Radyo... Yani Anadolu Ajansı haricinde COP21'den, COP21'de afette olmuş tek medya kuruluşu. Oh, güzel, reklam daha yapıyoruz, Bizim güzel. Elimizde, yani liderlerle gelen var değilse ki TRT'yi gördüm açıkçası, evet. Erdoğan'la birlikte gelmişlerdi. Sonra da geri döndüler, yani hakikaten açık radyo ve Yeşil gazete tabii. takip ediyorlar. Evet, durum bu. Düne dair olan gelişmeleri anlatacağız. Şu andaki seslerde ufak bir, gönderdiğin seslerde ufak bir aksaklık olduğu için Selahattin bakıyor, onlar da hazır olacak ama dün ne oldu? Bize kısaca anlatabilir misin? Günün fosili seçilmişiz. Dün çok heyecanlı bir gündü benim adıma. Çünkü Türkiye'nin, Türkiye günün fosili seçili. Daha doğrusu dino fosilinde ikinci oldu maalesef ki. Bu bile büyük bir başarı. Çünkü COP21 bir Çok önemli bir kop olduğu için günüm adayları çok fazla, çok hırslı, çok rekabetçi bir yarış var. Buna rağmen Türkiye ikinciliği kimseye kaptırmadı. Zaten üçüncü yoktu. Evet. İkincilik ödülünde Türkiye'den genç yaşlılar adına ben aldım. Tebrik ederiz seni de. Orada evet, teşekkür ederim. Fotoğraflardan da görülebileceği için izledim. gururlu güzel ve yalnız... ...ülkem adına... Hı. ...ve planlanan 80 yeni termik santral... ...adına... Hangi, e, ...ben onu soracaktım... Bu, ha. aldım ...hangi adına. sebepten ötürü Türkiye'ye bu ödül verildi? E, Türkiye'ye... ...ulusal katkı payının... ...artıştan azaltım... ...olması... Hı hı. ...ama sadece bu değil... E, ...hem yani aslında... ...hep konuşuyoruz zaten... ...ulusal katkı payını Türkiye pek azaltmıyor... E, ...arttırıyor katkı paylarını... verdiği katkı payı ee, ama bunu yaparken bir yandan Erdoğan e, konuşmasında da söyledi açılış konuşmasında da söyledi malumunuz bu gelişmekte olan ülkelerin e, şeye geçişi, düşük karbonlu ekonomiye geçişte yeşil ekonomiye geçişte onlara verecek destek için bir yeşil iklim fonu oluşturuluyor 100 milyar dolarlık bir iklim fonundan bahsediliyor evet. e, ve ülkeler bu konuda çok ısrarcı var e, gelişmekte olan ülkeler Türkiye bu fondan payını istedi ama buna rağmen diğer gelişmekte olan ülkeler bir hedef veriyorken Türkiye'nin hedefi arttırmak yönünde. Hmm. Kısacası Türkiye dedi ki Yeşil İttin Fondan bize para verin, böylece biz fosil yakıtları yatırım yapmaya devam edelim. Hmm, evet, ilginçmiş. Ee, ses evet, hazır. Ee, i̇stersen bir ödül törenindeki durumu dinleyelim. Ömer Madra'nın tamam. ka aldığı kayıttan. Second place for the fossil of the day. I don't know, do you have a second place flag in there? You do? Who is it going to be? Second place flag goes to... Turkey! <laughs> <laughs> yes, Turkey. While other developing nations like Mexico, China and the Philippines are bringing lots to this COP, Turkey is making a goose of itself. Yes, while countries like China are promising to peak their emissions at 2030 or sooner, Upper middle-income economies like Turkey, like Turkey, have made a commitment to increase its emissions by 100%, all while taking in climate finance all the way through to 2030, wanting to get paid while rapidly increasing their emissions. That's the equivalent of like dealing drugs in rehab. So that is why today we are giving Turkey second place to accept the award for second place is Ozja Kankara of the Young Greens in Turkey. There you go. Give her a round of applause. Oh, no, yeah. give her a gobble, gobble, gobble. Gobble, yeah, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble. Well done, Turkey. Bye. <laughs> Get off my stage, you filthy... Oh, no, no, stand there. Stand there. Stand there, stand there. Yeah, <laughs> no, we haven't, we've never had a second place before. How do you feel about winning second? <laughs> Oh yeah, it's exciting. I'm taking it for my proud and lonely country, building 80 new coal power plants. Would you say this? Thank you, gob. Thank you, gobble gobble. Would you say this award gives you much Turkish delight? Oh yeah, it does. Fantastic, great. All right, ladies and gentlemen, the winner of today's COP for day three of COP 21 fossil on the day goes to İclim için. Evet tekrardan tebrik ederiz seni ve Türkiye'yi bu ödülden ötürü Özgecan. Ee, teşekkürler aklıma tekrar ediyorum. Ee, bu defans çok hoşuma gittiği için sürekli söylüyorum yalnız ve güzel iken referansı. Ee, bazen kan alıyoruz bazen e, günün fasulye ödülünü alıyoruz Türkiye olarak. Ee, bu ödülü almamızın ilginç bir tarafı da Ee, yani hani biraz içeriden bir bilgi paylaşılamak Türkiye'de bir bilgileriyle pek aslında katkı payları ile ilgili olarak ödül vermek isteniyorlar. Yani çok önemli bir anlaşma çıkacağı için anlaşmayı bloke eden ülkelere e, sordukları sorularla işte verdikleri taleplerle vesaire bu üç gündür anlaşmayı bloke eden ödüllere, e, ülkelere bu ödülü vermek istiyorlar. Buna rağmen Türkiye'nin yani e, katkı payıyla bu ödülü almış olması da ilginç. Bu yüzden bunu belirtmek istedim. Ee, öte yandan çok kısaca bugün yarın ne olacak dersek e, 5 e, Aralık Cumartesi günü saat 12'de COP21 e, Başkanı'nın söylediği e, bir taslak metinin anlaşma metninin ortaya çıkacağı bu anlaşmanın üyen e, Christianristiyanı figü ressin yönet e, güvenin sekretarysındanristiy figürein söylediği de bu anlaşmanın bağlayıcı olacağı e, benim hani gözlemlerim olan gündemlerde e, mutla, yani bu anlaşmanın bir kısmı bağlayıcı bir özelliği olabilir bir anlaşma çıkacak kor konu çok e, baskı var e, ayrı ama e, Sürekli bir revizyon e, Tölebi var yani e, Dinamik bir bu hedeflerin Revize edildiği bir e, Cycle bir Dönüşüm e, bekleniyor ülkeler tarafından e, Önümüzdeki hafta Türkiye'ye dönmüş olacağım oradan da takip edeceğiz Evet e, Alta Birliği'nin de Türkiye'nin hedefleriyle ilgili yorumlarından da e, bahsetme şansımız olacak önümüzdeki haftada. E, onların da üzerine basa basa söylediği e, bu hedeflerin yeterli olmadığı e, tekrar bir mekanizmanın gerektiği. Evet aslında. çok ilginç bir Oxfam raporu çıktı. Zengin ülkelerin e, dünyadaki karbon popülasyonun emisyonlarını en fazla tüketen e, kısmına denk geldiğine dair. Gel de o haber üzerine konuşalım diyorum ben de. Evet çok teşekkürler Özgecan. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak dikkatli ol görüşmek üzere. Evet şimdi Özgecan Karay ile konuştuk Paris'teki izlenimlerini bize anlattı kaldığımız yerden devam ediyoruz Batı uygarlığının çöküşü adlı okuma parçamıza devam edeceğiz ve ardından da Paris'ten izlenimleri diğer programların açık radyonun diğer programlarında da dinleyicilere aktarmayı aynı şekilde. Devam edeceğiz. Ee, ufak bir hatırlatma yapayım. Ee, bu kayıtları iklim için nokta sitesinden e, takip edebilirsiniz. Geçmiş kayıtları da aynı şekilde oradan bulabilirsiniz. Ve e, Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden de aynı şekilde iklim için hareketiyle alakalı ve Paris'teki son gelişmelerle alakalı olan haberleri takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Şimdi Naomi Orasikes'in kitabı Batı Uygarlığı'nın çöküşü e, okumamıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. İklim için.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 Bilim insanları alacakaranlık çağının yani 1988 ile 2093 yılları arasındaki 105 yıllık çağın ilk yıllarında bağlı oldukları kuruluşlara sağlanan finansal desteği artırmak, ilgi çekmek ve toplumdaki konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla yaygara koparmakla suçlandılar. Suçlamalar... İlk başlarda toplum önünde eleştirilme, kınanma şeklindeyken daha sonra tehditler, hırsızlıklar ve kişisel yazışmalara mahkemelerce el konması gibi yollar denenmeye başladı. Az bilinen ama büyük önem taşıyan bir olay, Meksika körfezindeki BP, Horizon petrol sızıntısının etkilerini belgeleyen bilim insanların yazışmalarına el konmasıydı. Bilim dünyasının liderleri durumu protesto ettilerse de bilim insanları devletlerin ve devletler tarafından korunup desteklenen sanayi kuruluşlarının baskılarına boyun eğdiler. Ardından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının hangi konuları nasıl araştıracaklarını sınırlandırmayı amaçlayan çeşitli yönetmelikler yürürlüğe girdi. Bunların başında Şimdi Atlantik kıta sahanlığının bir parçası olan zamanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Kuzey Carolina eyaletinde 2012 yılında kabul edilen deniz seviyelerindeki yükselmenin inkarı tasarısı ve bilim insanlarının istedikleri konferanslara katılma ve çalışmalarının sonuçlarını paylaşma özgürlüğünü kısıtlayan 2012 yılının kamu harcamaları mesuliyeti yasası gelir. Deniz seviyelerindeki yükselmenin inkarı tasarısı ilk zamanlarda alaya alınmış olsa da daha sonra 300'den fazla bilim insanının toplumun güvenliğini ve refahını abartılı tehditlerle tehlikeye atmak suçundan yargılanmasına ve mahkum olmasına neden olan 2025'in Amerika Birleşik Devletleri Milli İstikrarı Koruma Kanunu'na örnek teşkil etti. araştırmacıların olası tehlikeleri abartarak iklim değişikliğiyle mücadele yolunda çok gerekli olan ekonomik gelişimi engellediği öne sürülüyordu. Bilim insanları kararı temize götürdü ancak Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi gerçekleşmesi çok muhtemel bir tehdit yaratacağı düşünülen durumlarda devlete ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı veren açık ve güncel tehdit ilkesine dayanarak mahkumiyet kararlarını onadı. Bilim insanları, tehdidin büyüklüğünün abartılmasıyla sonra haklı çıkacak olan kanıtların altını farkında olmadan kendileri mi oydu? Gerçekten de kimi bilim insanları bu konuda aldıkları konumu narsist bir kendini tatmin etme duygusuyla belirlediler. Bu dönemin başlarında İklim araştırmalarına ayrılan bütçelerde, diğer bilim dallarına ayrılan ödeneklerin azalması pahasına da olsa artış görüldü. Yaratıcı ve düşünsel etkinliklerde yaşanan destek düşüşünden hiç bahsetmiyoruz bile. Bu olağanüstü varlıklı ulusların sanatsal üretime ayırdıkları kaynak azlığı kayda değer. Bunun bir nedeni de belki sanatçıların toplumdaki değişimlerin önemini kavrama konusunda, herkesin önünde olmasıydı. Dönemin en kalıcı edebiyat eseri Amerikalı yazar Kim Stanley Robinson tarafından yazılan bir bilim kurgu üçlemesiydi. Yağmurun 40 işareti, Forty Signs of Rain, Aşağıda 50 derece, 50 Degrees Below ve 60 gün ve dahası, 60 Days and Counting. Heykel Traş Dario Robledo da konuyu dile getirdi. Özellikle de türlerin yok oluşunu anlattı. Robleto'nun yapıtları bugüne ulaşmadı ama eserlerinin getirdiği yankı günümüzde kayıtlarda mevcut. Başta Avustralyalı Clive Hamilton ve Paul Gilding olmak üzere bazı çevreciler de yaklaşmakta olan tehlikeyi sezdiler. Avustralya yüksek bir eğitim düzeyine sahip olan, ve barınılabilirliğin sınırlarında gezinen bir kıtada yaşayan nüfusundan dolayı yaklaşan değişimlere karşı hassastı. Ancak 2010 yılı civarında ısınma, deniz seviyesindeki yükselişler, kutup buzullarının kaybı gibi birçok parametredeki yeni bulguların geçmiş tahminleri geride bırakmasıyla beraber bilim insanlarının tehditleri küçümsemiş olduğu da ortaya çıktı. İnsanların önlem alınması hala mümkün olan alacak aranlık çağının başlarında atılması gereken adımları neden atmadığını anlamak zor. Pek çoğu cevabı daha sonra hayatta kalmayı başarabilenler için can alıcı öneme sahip olduğu anlaşılan insanın uyum yeteneği olgusunda aradılar. Alimler için anlaşılması daha güç olansa işi tehlikeleri kavramak olan olanları anladıklarını ve toplumu uyardıklarını zanneden bilim insanlarının iklim değişikliğinin gerçek boyutlarını takdir etmede nasıl bu kadar başarısız olduklarıdır? Bazı bilim insanları bu sorunun cevabını Batı biliminin özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda düşünsel ve kurumsal olarak sınırlı araştırma alanlarında uzmanlaşılan disiplinlerin çevresinde oluşan hakikate dayalı yapısında aradılar. 17. yüzyıl filozofu Fransız Rene Descartes'a atfedilen, fakat 19. yüzyıla kadar tam oturmayan bu indirgemeci yaklaşım, düşünsel gücü ve enerjiyi karmaşık problemlerin belirli noktalarına odaklanan araştırmalara harcamayı öngörüyordu. Çözülebilirlik, zamanın en önemli idealiydi. Bir bütün olarak çözülmesi zor ve karmaşık problemler baş edilebilir, küçük parçalara ayrılarak çözülürdü. İndirgemeci yaklaşım özellikle kuantum fiziği ve tıbbi teşhisler gibi birçok alanda yararlı olsa da karmaşık sistemlerin araştırılmasını engellemişti. Ayrıca Uzmanlaştıkları alanların dışında bilgileri olmadığı için bilim insanlarının iklim değişikliği tehdidini dile getirmelerini de zorlaştırmıştı. Diğer çevresel problemler de aynı kaderi paylaştılar aslında. Örnek olarak kimyasal reaksiyonlar üzerinde çalışan kimyagerler, kutup atmosferinde bulut olduğunu bilmedikleri için, Bilim insanları buz altındaki Antarktika bölgesindeki ciddi miktarda ozon azalmasında kutup bölgesinde oluşan stratosferik bulutların rolünü senelerce algılayamadılar. İklim değişikliğini daha kapsamlı düşünebilen bilim insanları dahi sorunu ifade etmekte çekindiler. Çünkü yine uzmanlık alanlarının dışında fikir yürütmek zorundaydılar ve başkalarının Çalışmalarından dolayı övgü almak istemiyorlardı. Buna karşılık bilim insanları ve politikacılar problemle bütünüyle başa çıkabilmek için hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC altında değişik alanlardan uzmanları bir araya getirdiler. Ancak ya sunulan uzmanlık alanlarının çeşitliliğinden ya da daha önce bahsettiğim bilimsel kültürün getirdiği sınırlamalardan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Kurulu bulgularını açıkça dile getiremedi. Bazı bilim insanları da sistemler bilimine, karmaşık sistemler bilimine ve konumuza en yakın olan dünya sistemleri bilimine dayalı fikirlerini ileri sürdülerse de, bu sözde bütüncül yaklaşımlar yine sadece doğal sistemlere yoğunlaştılar ve işin sosyal yönünü göz ardı ettiler. Bilim insanları, ormanların yok oluşu ve fosil yakıt kullanımı gibi insan eylemlerinden dolayı sera gazlarının salımının arttığını anlamışlardı anlamasına da, iklim değişikliğinin sebebinin insanlar olduğunu neredeyse hiçbir zaman açıkça itiraf etmediler. Bazı bilim insanları da iklim değişikliğinin kabul edilememesinin sebebi olarak, batının doğa bilimlerinin dini kurumlara uzanan köklerini işaret etti. Nasıl önceki yüzyılların katı dini emirleri, kıyafet, davranış ve yiyecek konularında ahlaki bir kısıtlama getirdiyse, ki bunlar fiziki özveri uygulamalarıydı, 20. yüzyılın fizik bilim insanları da düşünsel katılıklarını zihinsel özveriyle gösterdiler. Bu uygulama, bilim insanlarının, gerçekleşmesi en muhtemel tehditleri kabul etmek için dahi çok katı ölçütler talep etmesine neden oldu. Çocukça sayılabilecek bir çabaya girerek eski izahatçı gelenekten uzaklaştıklarını göstermek isteyen bilim insanları kendilerine ve tüm dünyaya düşünsel ölçütlerinin ne kadar katı kurallara bağlı olduğunu ispatlama ihtiyacı hissettiler. Bu nedenle, İklim araştırmaları da dahil olmak üzere yapılan yeni çalışmalara ağır bir kanıtlama zorunluluğu getirdiler. Örneğin bazı bilim insanları henüz 21. yüzyılın başında fırtınaların şiddetlenmekte olduğunu fark ettiler. Şiddetli fırtınalar beklenen bir durumdu çünkü siklogenesis bölgesindeki ılık deniz yüzeyinin fırtınaları daha da şiddetlendirmesi muhtemeldi. Ancak bu bilim insanları bilim dünyasından gelen baskılar nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldılar. Gelen itirazların çoğu istatistiksel anlamlılık olgusu üzerinde yoğunlaşıyordu. Doğrusal olmayan sistemlerin baskınlığı ve olasılık süreçlerinin dağılımları hakkında bugün bildiklerimizi düşündüğümüzde %95 kesinlik fikrinin o günlerdeki hakimiyetini anlayabilmek oldukça güç. Fakat inanılmayacak kadar çok kanıt bize gösteriyor ki, Fisher istatistiği kurallarına bağlı 20. yüzyıl bilim insanları bir iddianın doğruluğuna ancak ve ancak gözlemlenen olayın şans eseri ortaya çıkmış olma ihtimali %20'de birden düşükse ikna oluyordu. Yükselen sıcaklıklara bağlı olan fiziki, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yol açtığı birçok hadise, Bu ölçüte uymadığı için ispatlanamamış sayıldı ve bir kenara atıldı. Tarihçiler yeterli matematiksel dayanağı olmayan bu ölçütün kabul görme nedenlerini uzun uzun tartıştılar. Bugün %95 kesinlik sınırının köklerini bilim insanlarının konularında ne kadar titiz ve disiplinli olduklarını gösterme arzusunda bulan sosyal bir gelenekten ibaret olduğunu anlıyoruz.